91. mektup Bu mektup Şeyh Kebir'e yazılmıştır. İtikadı düzeltmek ve salih yarar işler yapmak, mukaddes aleme uçabilmek için iki kanat gibidir. İslamiyete yapışmak ve hakikat hallerine kavuşmak, hep nefsin teskiyesi ve kalbin tasfiyesi için olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala bizi ve sizi sünnet-i seniyeye uymakla şereflendirsin. Müslümanların birinci vazifesi İtikadı düzeltmektir. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmaktır. Çünkü cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan bir fırka bunlardır. İkinci olarak, lazım olan şey, fıkıh bilgilerini öğrenmek ve her şeyi bu bilgiye göre yapmaktır. İki kanat gibi olan bu itikat ve amel elde edildikten sonra mukaddes aleme uçmalıdır. Mukaddes demek, ayıptan, çirkin kötü şeylerden uzak, temiz demektir. Farisi'nin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. İslamiyetin emirlerini yapmak ve tarikatın ve hakikatin hallerine kavuşmak, hep nefsin teskiyesi yani küfürden temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi yani günahlardan temizlenmesi içindir. Nefis temizlenmedikçe ve kalp selameti bulmadıkça hakiki iman hasıl olmaz. Felaketlerden, azaplardan kurtulmak için hakiki imana kavuşmak lazımdır. Kalbin selameti için Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyin kalbe gelmemesi lazımdır. Bin sene yaşamış olsa kalbe hiçbir şey gelmemelidir. Çünkü bu zamanda kalp Allahu Teala'dan başka her şeyi büsbütün unutmuştur. Eğer bir şeyi hatırlamak için uğraşsa hatırlayamaz. Bu hale fena denmiştir. Bu yolun basamaklarından birisi fena basamağındır. Fena makamına kavuşmadıkça hiçbir şey elde edilmez. Evveliniz ve sonunuz selamet olsun. 92. Mektup Bu mektup yine Şeyh Kebir'e yazılmıştır. Kalbin imtinağına kavuşması ancak zikirli olur. İncelemek de düşünmek de olmayacağını bildirmektedir. Allahu Teala bizi ve sizi Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uygun olan işler yapmaya kavuştursun. Rahat Suresinin 28. Ayet-i Kerimesinde biliniz ki kalpler ancak zikirle itminana kavuşur buyuruldu. Kalbi itminana kavuşturan tek yol vardır. Bu tek yol Allahu Teala'yı zikretmektir. Akılla, incelemekle ve düşünmekle kalp itminana kavuşmaz. Farisi'nin dediği gibi, her şeyi akılla çözmek isteyen kişi tahta ayak takmış, bacaksızlara benzer. Kısa aklına uydurmak ister her işi. Dün yaptığını bugün değiştirmek ister. Çünkü zikreden o mukaddesatla bir bağlılığı hasıl olur. Her ne kadar onunla hiçbir bağlılığı kurulamaz. Ayaklar altındaki toprak yani insan nerede, her şeyin sahibi olan Allahu Teala nerede? Fakat hatırlayanla hatırlanan arasında az bir bağlantı hasıl olur. Bu bağlılıktan da sevgi doğar. Zikridenin kalbinin sevgi kaplayınca kalpte itminan hasıl olur. Kalpte itminan hasıl olması insanı sonsuz selametlere kavuşturur. Farise'nin dediği gibi, zikret bedendeyken canın kalp temizliği zikirledir Rahman'ın evveliniz ve sonunuz selamette olsun 93. mektup bu mektup İskender Lodi'ye yazılmıştır her an Allahu Teala'yı zikretmek lazım olduğu bildirilmektedir 5 vakit namazı cemaate kıldıktan ve bunların sünnetlerini de kıldıktan sonra bütün vakitlerde Allahu Teala'yı zikretmek, hatırlamak lazımdır. Kartta başka hiçbir şeye yer verilmemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken, giderken hep zikir yapılmalıdır. Zikrin nasıl yapılacağını öğrenmiştiniz, öğrendiğiniz gibi yapınız. Zikir yapmakta gevşeklik duyarsanız, kalbinizin niçin dağıldığını araştırınız. Bundan sonra kalbi toplamaya çalışınız. Boyun bükerek ve ağlayarak kalpteki karartının gitmesi için Allahu Teala'ya yalvarınız. Şeyhi, yani zikretmesini size öğreten kimseyi araya koyunuz. Her güçlüğü, her sıkıntıyı gideren mutlak Allahu Teala'dır. 94. mektup. Bu mektup Hızır Hanı elodiye yazılmıştır. Herkese itikadı düzeltmek ve amel etmek lazım olduğu, hakikat alemine bu iki kanatla uçabileceği bildirilmektedir. Allahu Teala Hazretleri Muhammed-i Mustafa'nın dini caddesinde bulundursun. Herkese önce lazım olan şey, sünnet vel cemaat âlimlerinin anladıklarına ve bildirdiklerine uygun olarak itikadı düzeltmektir. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırka, bu âlimlerin fırkasıdır. İmanı düzelttikten sonra farzları, sünnetleri, vacipleri, müstapları ve haramı, helali, mekruhu ve müştebehi yani şüpheli olan şeyleri öğrenmek ve bu fıkıh bilgilerine göre hareket etmek lazımdır. Bu itikat ve amel iki kanadına kavuşunca eğer Allahu Teala yardım eder, izin verirse hakikat alemine uçabilir. Bu iki kanat elde edilmeksizin hakikat alemine uçulmaz. Farisi'nin dediği gibi, Kurtulurum sanma ey Sadî hoca Muhammed aleyhisselam'a uymadıkça. Allahu Teala sizi ve bizi o yüce peygambere uymakla şereflendirsin. 95. mektup. Bu mektup Seyyid Ahmedi Necvare'ye yazılmıştır. İnsan her şeyi kendinde toplamıştır. İnsanın kalbi de böyle yaratılmıştır. Tasavvuf büyüklerinden birkaçının sekir halindeyken kalbin genişlediğini bildiren sözlerine İslamiyete uygun mana vermek lazım olduğunu bildirmektedir. Her insan bir topluluktur. Varlıkta bulunan her şey insanda vardır. Bu imkan aleminde bulunan her şeyin kendisi, vücub aleminde bulunanların ise suretleri benzerleri insanda bulunur. Allah-u Teala, Adem'i kendisi gibi yarattığı hadisi şeriftir. Demek ki vücut mertebesinde yani allah Teala'da ve sıfatlarında bulunanların insanda birer sureti, birer benzeri vardır. İnsanın kalbi de böyle bir topluluktur. İnsanda bulunan her şey katte vardır. Bunun için insanın kalbine hakikat-i camia denir. Tasavvuf büyüklerinden birçoğu her şeyin katte bulunduğunu görünce kalbin genişliğini bildirmek için ''Arş ve içinde bulunan her şey, Arif'in kalbinin bir köşesine konsa hiç duyulmaz.'' demiştir. Çünkü bütün mandeler ve gökler ve arş ve kürsi kalpte bulunmaktadır. Mekanlı ve mekansız, mandeli ve mandisiz her şey kalpte bulunmaktadır. Kalpte mekansız, maddesiz her şey bulunduğuna göre arşın ve arş içinde bulunanların kalbindeki yeri ne kadarcık olabilir? Çünkü arş dediğimiz çok büyükse de maddeden yapılmıştır ve mahluktur. Mekanı olan yani maddeden yapılmış olan bir şey ne kadar geniş olursa olsun mekansız olanın yanında çok küçük kalır. Hadis-i Kudsi'de yeryüzüne ve göklere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım buyuruldu. Burada da vücut mertebesinin kendisi değil sureti örneği sığmaktadır. Kendisinin sığması düşünülemez. Görülüyor ki kalbin maddesiz mekansız şeylerden daha geniş olması onların kendilerinden değil suretlerinden daha geniş olmasıdır. Mekansızlar karşısında arş ve arşta bulunan her şey zerre kadar bile sayılmaz. Mekansızların kendileri böyledir, suretleri de böyle değildir.